Saflığın huku onuncu bu bana iki dökülmenin bazılarının çıkışını getiren bir yol, uyku ve bayılma ve deve eti yemek. Ve suyu tamamlamıyorum.